Bismillahirrahmanirrahim Cin suresi Mekki sureslerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1'den 7'ye kadar Peki Danabah yolundu ki Cinlerden bir topluluk onu dinlemiş Ve doğrusu biz hayrete düşüren Bir Kur'an dinledik demiş geldi. O doğru yola iletiyor biz ona iman ettik ve Rabbimiz'e hiçbir şeyi şirk koşmayacağız muhakkak ki Rabbimiz'in şanı yücedir o eş ve çocuk edinmemiştir doğrusu bizim beyinsizimiz Allah'a karşı yalanlar söylüyormuş doğrusu öyle zannettik ki insanlar ve cinler Allah'a karşı asla yalan söyleyemezler doğrusu insanlardan bazı kimseler Cinlerden bir takım kimselere sığınırlardı da onların azgınlıklarını artırırlardı. Doğruşanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın yeniden kimseyi diriltemeyeceğini sandılar. Rabbimiz Subhanahu ve Seala, burada da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın insanlara ve cinlere gönderildiğini buyuruyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Mahsatü'n cinlerinden mevkide cinlere dinlerini anlatmış. Onlar kavimlerine gitmişler. Ve bir Resul dinlediklerini ve ona uyurması gerektiğini ve onun emir ve nehileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini bildirmişler. Ve insanların ve cinlerin sadece kulluk için yaratıldığını kabul etmişlerdir. 8, 9 ve 10 Doğrusu biz göğü yokladık da onu sert bekçiler ve alevlerle doldurulmuş bulduk. Doğrusu biz göğün dinlenileceği bir yerinde oturtmuştuk. Ama şimdi kim onu dinleyecek olursa kendisini gözetleyen bir alev buluyor. Doğrusu biz bin uyarız. Yeryüzünde onlara kötülük mü Yok sarabları onlara iyilik mi dilemiştir? <Gülüyor> Allah subhanahu ve teala Resulü Muhammed'e Kur'an'ı gönderip ona insanlara elçi olarak yolladığı sırada yaşayan cinlerden bahsediyor. Allah'ın Kur'an'ı ve peygamberlerini koruma vasıtalarından birisi de güvün sert pekçiler ve alevlerle doldurulup her taraftan muhafaza altına alınması ve daha önce orada götüren şeytanların oturdukları yerden kovulmalarıdır. Daha önceki sorularda de gördük. Bundan sonraki sorularda de göreceğiz. Ne zaman ki onlar oraya bir haber çalmaya geldiğinde atılan ateş topu onları yakacağını söylüyor Rabbimiz. 11'den 17'ye kadar gerçekten aramızda salihler de vardır. Ve bundan aşağı olanlar da biz çöpü çöpü yollara ayrılmışız doğru ki biz yeryüzünde kalsak da Allah'a aciz bırakamayacağımızı kaçsak da onu asla aciz bırakamayacağımızı anladık doğru ki biz hidayeti işittiğimizde ona inandık kim Rabbine iman ederse o ezinin eksiltilmesinden ve kendisine haksızlık edilmesinden korkmaz İçimizde teslim olanlar da vardır ...kendine yazık edenler de. Kim teslim olursa... ...işte onlar doğru yolu... ...aramış olanlardır. Kendilerine yazık edenlere gelince... ...onlar da cehenneme... ...bodun oldular. Şayet onlar... ...yol üzerinde istikameti bulmuş olsalardı... ...onlara bol bol... su çevirdik. Ki onları bununla... ...tecrübe edelim... ...kim Rabbimiz ikrinden yüz çevirirse... Onu gittikçe artan bir azarla uğratır Allah Şefan oku ve cinlerden haber vererek onların kendi aralarında konuştuklarını bildiriyor. İçin işlerinden Rab'ına iman edeninde, üstte gidenlerin, önde gidenlerin de geride kalanların da olduğunu söylüyorlar. Kim Rabbimiz zikrinde yüz çevirirse onu gittikçe artan azaba uğrayacağını, elem verici bir azaba gireceğini Rabbimiz bildiriyor. Bu da cehennemde bir kuyudur. 18'den 29'a kadar Muhakkak ki meslekler Allah içindir. Ölüyse Allah ile beraber başkasına ibadet etmeyin. Doğrusu Allah'ın kulu kalkıp ona yalvarınca neredeyse çevresinde keçi gibi oluyorlardı. De ki ben ancak Rabbime yalvarırım ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki ben sizi zarar vermeye de iyilik yapmaya da muhtedir değilim. De ki Doğrusu kimse beni Allah'a karşı savunamaz ve ben ondan başka bir sığınakta bulamam. Benim vazifem ancak Allah katında olanı ve onun misaletini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve Resulü'ne isyan ederse muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Nihayet kendilerine vaat edileni gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir buyuruyor. 25'ten 28'e kadar de ki size vaat edilen yakın mıdır yoksa Rabbim onu uzun süreli mi kılmıştır bilemiyorum. Kaybı bilendir. Kaybını kimseye açıklamaz. Ancak beğenip seçtiği bir peygamber müstesna. Çünkü onun önünden ve ardından gözcüler koyar. Ta ki misaletlerini gerçekten tebliğ etmiş olduklarını bilsin. Onların yaptıklarını kuşatmış ve her şeyi bir sayıyla saymıştır. <gülüyor> Allah subhanahu ve teala Resulüne, insanlara ben kıyametin vaktini bilmem uzak mı yakın mı olduğunu da anlamam demesini buyuruyor ve galbi bilenin galbi kimseye açıklamadığını ancak beğenip seçtiği bir peygamberin müstesna olduğunu bildiriyor Allah subhanahu ve teala bu surenin faziletiyle bizleri fazilette kılsın kadir azlığı kılsın razı olduğu kulların altına bizleri de koysun ve onunla